Innal hamdalillah nahmeduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ve şed la ilahe illallah vahdehu la abduhu ba'd Son günlerde iki hocanın arasında bir ihtilaf yaşandı. Yani ihtilaf derken şöyle söyleyeyim. Alattin hoca Musa bu Cafer hakkında bir ses kaydı yapmıştı. Ondan sonra Musa bu Cafer, yani Musa Hoca kendisine öyle tabir edildiği için ben de bu silsilede öyle zikredeceğim. Musa Hoca da buna karşılık bir ses kaydı yaptı. Ondan sonra birazcık bizim konuşmamız gerekti diyebilirim. Niye denilirse şimdi Musa Hoca'nın söylemiş oldukları şeyler hiçbir şekilde bizim itikadımızla örtüşmüyor. Kesinlikle çok ciddi farklılıklar söz konusu. Ve ben bu konuda konuşmayı daha yeni söylemiş olduğum üzere kendim üzere gerekli buldum. Niye denilirse şunu söyleyebilirim. Benim ilk niyetim hocaya bununla beraber nasihat etmek değil. Ha nasihat olarak alıyorsa elhamdülillah. Ama benim ilk amacım bu konuda hocanın kendi şahsına nasihat değil. Arada kalan insanlar var. Yani kendisini tevhide nispet eden. Allah'ı birlemeye çalışan, Müslüman olmaya çalışan insanlar var. Bunların aklına soru işareti gelmemesi için, yapılan ifsattan dolayı kalplerine şirkten ve küfürden bir nebze gelmemesi için bunu gerekli gördüm. Birinci niyetim Allah'ın izniyle bu. Ondan sonra ikincisi bizim hakkımıza da genel olarak değişik ithamlar olabiliyor. Hani aşırıcılıkla itham edilebiliyoruz acelecilikle itham edilebiliyoruz. Bunun da bu konuda hani olayları Allah'ın izniyle zikrettikten sonra bir aşırılığın olmadığını göreceğiz. Allah'ın izniyle. Şu da var. Hani şöyle bir niyetle de Allah'ın izniyle ben bu silsileyi yapmak istiyorum. Şimdi dışarıdan bakan, tevhide vakıf olmayan normal bir vatandaş gözünden dışarıdan bakan insanlar bize aynı çekmeceye katıyor diyebilirim. Hani bizi aynı itikatla zannediyor. Bunlar zaten hepsi Aynı dedikleri için bunun böyle olmadığını ispat etmek için Allah'ın izniyle böyle bir silsile yaptım. Yani şunu söyleyebilirim, biz aynı değiliz. Şimdi Musa Hoca'nın ses kaydında benim kastetmiş olduğum, yapmış olduğu ders değil YouTube'da. Bana, telefondan bir ses kaydı geldi. Orada hep şey vurgusu yapıyor yani, işte biz de Müslümanız, biz de aynı din üzeriz. Ben de Allah'ın izniyle bu konuda aynı olmadığımızı ifade etmeye çalışıyorum. Ve ben şunu tekrar ediyorum. Benim bu yaptığım hocanın şahsına karşı bir reddiye değildir. Ben kendisini tanımıyorum. Şu açıdan tanımıyorum yani. Kendisiyle hiçbir zaman şahsen görüşmedim. Ama velakin onunla benim tanıdığı çok fazla ortak arkadaşlarımız var. Ve onlar da yakinen tanıyorlar. Çok iyi bir şekilde tanıyorlar. Benim hocanın şahsıyla bir problemim yok. Hatta tam tersine ben şu açıdan övebilirim adamı. Yani akidesi neyse net olarak söylüyor. Diyor ki ben şuna şuna şuna şuna inanıyorum. Bunu hatta takdir ediyorum. Bu amelinden dolayı Rabbim ona hidayet eylesin. Razı olduğum Müslümanlardan eylesin. Ben bunu şunun için yapıyorum. Dini muhafaza etmek için. Şimdi benim indimde çok ciddi bir şekilde dini ifsat ediyor. Ve bunu mesela kapalı bir ortamda da yapmıyor. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. ah sen niye şahsen nasihat etmedin? Yani niye önce şahsen nasihat etmeyi denemedin de bu yoldan? Bunu yapıyorsun, bu uygun mudur? Ben bunu uygun buluyorum. Şundan dolayı hoca anlattıklarını internet üzerinden anlatıyor. Ve bütün Müslümanların ulaşabileceği bir platformda anlatıyor YouTube gibi ve orada insanların itikadını ifsat ediyor. Bu da internet üzerinden olduğu için ben de aynı şekilde insanların itikadını ifsat olmaması için Allah'ın izniyle bir savunma yapmayı gerek buldum. Ama tekrar ediyorum, benim hocanın şahsıyla bir problemim yok. Yani bu yapılan şey nefsi bir şey değil. İnsanlar arasında işte tartışma olsun değil. Zaten dersleri takip edenler bilir. Ben şimdiye kadar böyle bir usulde iki seneden beni bir ders yapmadım. Kendisini tevhiden nispet eden insanlar arasında. Ama bu nokta çok büyüdüğünden dolayı ben bunu elzem gördüm. Şimdi şöyle bir soru sorulursa, hocam sen işte şimdiye kadar, daha yeni söylemiş olduğum gibi, Böyle bir şey yapmadın. Niye şimdi böyle bir şeyi gerek duyduğun? Hani gerek duyduğunun illeti nedir? Şunu söyleyebilirim. Ben Musa Hoca gibi adamların tehlikesini bir İhsan Şen Ocak'tan, bir Nurettin Yıldız'dan, bir Ebu Bekir Sifil'den çok daha tehlikeli görüyorum. Niye denilirse? Bu adamların safı zaten belli. Mideden tağuta bağlanmışlar. İnsanları oradan almış oldukları maaşla Allah Subhanahu ve Taala'nın dininden alıp da akın akın dalga dalga şirke götürüyorlar. Şimdi dışarıdan Musa Hoca ve onun gibi olanlara bakanlar şunu görüyor ha bu da tağuttan beriyim diyor. Bir de cihat ehli işte elinde Kalaşnikov'la poz veriyor. Bu tabi insanlara ilk etapta şöyle geliyor ha demek ki bu adam devletten değil. Sanki devletten olmayan veyahut ben devletten beriyim diyen herkes devletten beriymiş gibi. Böyle bir tehlike gördüğüm için ben bunu elzem buldum. Ve ben tekrar ediyorum bu din meselesidir, bu akide meselesidir. Burada akidenin ciddi bir şekilde ifsat olunması söz konusu olduğundan dolayı ben böyle bir şeyi elzem buldum. Çünkü da söylemiş olduğum gibi bir cübbelinin, bir nuretni yıldızın hangi safta olduğu bellidir. Açıkça bellidir. Ama bu mesela zikretmiş olduğumuz Musa Ebu Cehafer için böyle değildir. Dışarıdan konulara vakıf olmayan bir insan bizimle onun arasında belki ayırt bile edemez. Buna işte bir nebze yardımcı olmak için, arada çok büyük farkların olduğu için böyle bir şey yapmayı elzem buldum. Tamam. Ha şu da olabilir. Bu ses kaydı hoca ulaşır ulaşmaz bilmiyorum. Zannımca ulaşır yani bir şekilde ulaşır. O zaman ben şunu rica ediyorum. Usulünce güzel bir şekilde slogan değil. Yani ben hocadan slogan falan istemiyorum. Slogan dinleyecek yaşlarda değiliz. İlimle cevap versin. Zaten ben az sonra Allah'ın izniyle usulü de söyleyeceğim. O usul üzere cevap vermek istiyorsa o usul üzere cevap verebilir. Ve Allah'ın izniyle ben nefsi konuşmaktan uzak duracağım. Şahsi konuşmaktan uzak duracağım. Meseleleri ilmi bir şekilde Allah nasip ederse, Rabbim bana nasip ederse ortaya katmaya çalışacağım. Rabbim bu konuda beni muvaffak kılsın ve hakka isabet ettirsin. Karşı taraftan da bunun aynısını istiyorum. Bu konuya değineceğim usulle alakalı bir de edeble alakalı bir şey en sonunda söyleyeceğim Allah nasip ederse. Yani şimdi ben şöyle bir şey istemiyorum yani ben hocayı tanıyorum yani şu şahsen tanımasan bile derslerinden, fetvalarından, yazılarından tanıyorum. Yani bana şöyle şeylerle gelmesin. Ahi sen mücahit alimlerden daha mı iyi bileceksin? Veyahut ya işte bunlar zaten Arapça diline vakıf değil. Anlatabiliyor muyum? Ben bunları belirli bir şey üzerine söylüyorum. Önümüzdeki derslerde de buna değineceğim inşallah. Yani Şimdi tabi Musa Hoca, Musa Hoca üzerinden değil de Tarık Hoca üzerinden onun mesela bir fetvasında buna benzer bir şey var. Kendisine kişiler hakkında bir şey soruluyor. Şahsen tanımıyorum ama bunlar Arapça vakıf değil gibi buna benzer bir ibare kullanıyor. Ben inşallah hangi fetvada ne yazdıklarını söyleyeceğim. Yani ben şu usulü takip etmeye çalışacağım. Her meselede konuşacağımız her meselede birçok sefer onların kendi sayfalarından delil getireceğim. Yani konuşacağımız meseleler üzere hocalar zaten seneler önce yazmış, konuşmuş onların sayfasından delil getireceğim. Ve söylediğim şeyleri desteklemek amaçlı yine onların sayfasından delil göstereceğim. Yani mesela daha yeni kastettiğim gibi bunlar Şari'nin yani Allah Subhanahu ve Teala'nın istediğini zaten anlayamıyorlar. Niye? Çünkü Arapça dinine vakıf değiller gibi hocanın bir şeyi var, sözü var. Musa hocanın değil, Tarık hocanın. Ama bu usulü takip edeceğim. Bu... Dersler kaç tane olur bilmiyorum. En azından 6-7 tane olacak. Allah'u alem Ama onların sayfasından çokça delil getireceğim. Niye denilirse kendi usulleri içinde çatışıyorlar. Yani bir yerde teşriğinin icma ile ümmetin icmasıyla küfür olduğunu ispat ediyorlar. Yani bugün devletin başındaki tahtların yaptığı şey. Öbür tarafta bunlara vekalet veren, oy suretiyle vekalet veren insanlarla taksimata gidiyorlar. Kendi usulleri içinde çelişiyorlar. Allah'ın izniyle bunu da söylemeye çalışacağım eğer Rabbim bana bunu nasip ederse. Hani hangi usulü takip edeceğiz onu da baştan söyleyeyim inşallah. Çünkü yani olur da bir cevap gelirse bu usul üzerinden mi bir cevap isterim Allah'ın izniyle. O da şu Kur'an ve sünnet. Yani deliller Kur'an ve sünnetten alınması lazım. Niye denilirse şimdi hocalar çokça İbn Teymiye'den Allah rahmet eylesin şeyhten alıntılar yapıyorlar. Şimdi İbn Teymiye kendisi itikad noktasında usulü zaten... Mücmu'ul fetavanın mukaddimesinde kendisi belirliyor diyor ki فَاَمَّا الْاِعْتِقَادُ itikada geldiğinde, itikada geldiğimizde فَلَا يُؤْخَذُ عَنِّي وَلَا مَنْ fawqa مِنِّي Benden de alınmaz, benim üstünde olan adamlardan da alınmaz. Yani onun için bir konu hakkında konuşacaksa, ya ahi işte İbn-i Teymi falan cildin şu sayfasında şöyle söylüyor bu usul değildir çünkü İbn-i Teymi'den akide alınmaz. Hele hele Kur'an ve sünnetle zaten hükmü sabit olan meselelerde biz ne zamanla ben alimlerin sözüne başvuruyoruz? Ki zaten hoca da bunu usul olarak iddia etmiyor. Yani bir kesin nas varsa Allah subhanahu ve teala'nın kitabından veyahut Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetinden hoca zaten kendi sözüyle söylemiyor. Ahi ben alimin sözünü bunun önüne getiririm Ama maalesef tatbikatta bu yapılıyor. Maalesef Allah subhanahu ve teala hakka isabet ettirsin. Ama ben şunu söylüyorum. İtikat. Kastım şudur, dinin aslına tarluk eden meseleler, tevhid ve büyük şirkle alakalı olan meseleler, benim konuştuğum meseleler ben ihtilaflı meseleler hakkında konuşmayacağım. Zaten alimlerin, müştehitlerin ihtilaf ettiği meseleler ümmet için rahmettir. Orada mukallit istediği şeyhe, istediği alime, istediği müştehide uymakla muhayyerdir. Bizim konuştuğumuz mesele dinin aslına taluk eden meseleler. Zarurat-ı dini olan meseleler, meseleler Kur'an'ın inmesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan etmesiyle zaten bitmiştir. Burada hiçbir alim Allah Subhanahu ve Teala'nın sözünün üzerine söz söyleyemez. Bu mümkün değildir. Zaten burada da ilk ayrılık başlıyor. Yani usul açısından hocalarla bizim aramızda burada ilk ayrılıklar başlıyor. O da şöyle yani açık bir nas var. Misal hakimiyetle alakalı. Biz bunların meselelerinin hepsine teker teker ayrı ayrı değineceğiz. Yani açık nas olan bir yerde, illet birliği olan bir yerde işte bundan 700 sene önce alimler şöyle söylemiş diye maalesef sözler bulabiliyoruz. Ki zaten hani biz şuna inanıyoruz bir şeyi bir şeye kıyas etmek için usulü fıkıhta iki tane şart vardır. İllet birliği olacak ve o konuda nas olmayacak. Hocalar da bunu biliyor yani kitaplarında okutuyorlar. Zaten kendisi hakkında nasıl olan bir konuda biz nasıl kıyas yapıp alimlerin sözüne başvuracağız ki? Bu usule mümkün değildir. Onun için ben bir konu hakkında konuştuğumda Allah nasip ederse, Rabbim konuşmayı nasip ederse bir şey söylediğimde Kur'an'dan veyahut Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetinden veyahut Selef'ten aynı bu şekilde cevap verilmesini istiyorum. Yani bizim vakamızla hiçbir alakası olmayan bir Mardin fetvası yani bu çok abes olur bu konuyla alakalı. Ama ben burada şunu da söyleyebilirim. Haddi açmadan bunu söylemek istiyorum. Yani bana öyle geliyor. Tabi. <gülüyor> ama hocaların yaptığı bana şunu gösteriyor. Alimleri aslında kendi söylemiş oldukları şeyleri kullanıyorlar. Yani kendilerine göre bir görüşleri var. Zaten baştan kalpleri bir yere mail ediyor. Onu bir şekilde ispatlamak için işte şu alim şöyle söylüyor, şu alim şöyle söylüyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Adam kalkıp şunu diyemez ya ben böyle söylüyorum bu konuda. Bana göre bu böyledir. Benim indimde böyledir. Bunu söyleseler insanlar tabii kaçacak. İşte bunu insanların indinde güzel bir şekilde insanlara aktarmak için diyeyim başka bir kelime kullanacaktım kullanmayacağım. İnsanlara bu şekilde aktarmak için alimleri istismar ettiklerini düşünüyorum vallahu alem. Allah Subhanahu ve Teala daha iyi bilir ama sanki kendi inançlarını alimlere dayatıyorlar gibi bir zorlama söz konusu hissediyorum. Yoksa benim için şu izah edilemez. Kur'an ayetleriyle sabit ve muhkem olan bir şeyi bir alimle illa ispat etmenin ne anlamı var? Ki bir de o alim Kur'an'dan 700 sene, 1000 sene, 1200 sene sonra gelmişse. Allahu Şunu da söyleyebiliriz yani usul açısından. Dinin aslını alimler belirleyemez. Dinin aslını alimler belirleyemez. Zaten şöyle de bir tartışma olabilir ya. Ahi dinin aslı da Kur'an'da ve sünnette geçmiyor ki. Hani bu söz de bidattır denilebilir ama velakin şunu kastediyorum zaruret-i dini olan şeyleri Kur'an ve sünnet belirler. Sahabenin icması belirler. Tamam? Alimler belirleyemez. Ha, şöyle denilmesini ben asla kabul etmem hanım. Bu konuda şöyle denilebilir. Ya bunlar hiçbir şekilde alimleri kabul etmiyorlar. Hayır. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu bu iftira olur. Kur'an ve sünnetin ışığında biz alimlerimizin, müçtehitlerimizin dediğini tabii kabul ediyoruz. Onlar bizim yolumuza ışık tutuyor. Ama lakin onları Kur'an ve Sünnet'in önüne getirmiyoruz. Zaten bu konuyla alakalı çok fazla şişirmeden de şunu söyleyeyim. Şiirler yazılmamış mı dört mezhep imamla hakkında? Dördü de hani kendilerinden şöyle bir şey öğreniyoruz. Kur'an ve Sünnet'ten bir şey varsa ve karşısında benim sözüm varsa benim sözümü alın duvara atın. Ya da İmam Malik rahimehullah'ın bizim şeyhimizin söylediği açık değil mi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kabrinden kabrine parmakla gösteriyor. Diyor ki bu zahaptan her şey alınır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki benimki de bakılır. Uyuyorsa alınır, olunmuyorsa duvara atılır. Yani manen söylüyorum. Tam olarak kelime olarak böyle geçmiyor tabii. Yani şunu söyleyebilirim. Güncel fıkhi meselelerde biz de alimlerin fetvalarına başvuruyoruz. Amma ve zaten zarurat diniye olmadıktan sonra, dinin aslına taluk etmedikten sonra alimlerin sözleriyle amel etmekte zaten biz bir beis görmüyoruz ve deserimize bakın da bunu görür. Şunu da söyleyeyim. Benim amacım bu konuda çok fazla delillerin içinde boğulmak değil. Yani insanları delillerin içinde boğulmak değil. Her konuda 15-17 tane fetva getirmek değil. Sadece amacım şu. Biz aynı din üzere değiliz. Hani Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Ne usul açısından ne hüküm açısından. Ondan sonra ne yaşayış açısından kesinlikle aynı din üzere değiliz. Aynı usul üzere değiliz. Aynı menheç üzere değiliz. Bu farkı göstermek için can alıcı noktaları Allah'ın izniyle zikredeceğim. Rabbim eğer bana nasip ederse. Ha şöyle denilebilir. Yani niyetim şu. Şunu beyan etmek. Biz kardeş falan değiliz. Yani sizin bunu da zikredeceğim. Özel bir babda cihat adı altında Müslüman deyip de aşırıcı olduğunu iddia ettiğiniz kardeşlerinize karşı neler yaptığına biz şahit olduk. Ben gerekince onlara da Allah'ın izniyle değineceğim inşallah. Benim ifadem bu konuda sert algılanabilir ama aslında hiçbir sertlik falan içinde söz konusu değil. Allah'a sığınırım böyle bir şeyden nefis yapmaktan çünkü bu dini bir meseledir. Dini meseleyi usulünce konuşması lazım. Ama şunu göreceğiz Allah'ın izniyle yani meseleleri konuştuktan sonra bir sonuca vardıktan sonra şunu göreceğiz ki mecburen buraya geleceğiz. Yani şunu fark edeceğiz usul olarak bizim birleşmemiz hocalarla mümkün değildir. Çünkü onların anlattığı şeyle bizim anlattığımız şeyler bambaşka şeylerdir ve kesinlikle tutarlı değildir. Yani bu benim sert olduğumdan dolayı değil usullerin birbirle uyuşmadığından dolayıdır. Yani mesela şimdi hangi konulara değineceğiz? Yani ben de kendi kendime düşündüm şimdi hangisiyle alakalı ders yapalım? Çünkü o 22 dakikalık ses kaydında o kadar çok ifsat var ki ben şunu düşünüyorum hangi birini düzelteceğiz? Mesela oy verme meselesiyle alakalı bu hakimiyet meselesidir. Bu zaruratı diniyedir. Ondan sonra işte oy verme meselesinde taksimata gidilebilir. Ya ahi orada tafsilat vardır denilebilir. Yani sanki böyle zanni bir meseleymiş gibi kat'i değilmiş gibi bir de yani en kötüsü de şu, şuna üzülüyorum. Sanki burada tafsilata gitmek ilimmiş gibi insanlar lanse ediliyor. Sübhanallah yani Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam bir konu hakkında hüküm vermiş. Bunun üzerine söz söyleyip ya işte burada tafsilat vardır. Bunu şöyle yapmamız lazım. Sanki ilime uymakmış gibi lanse ediliyor. Bu çok zoruma gidiyor. Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam bir konu hakkında konuştuktan sonra hangi mümine ve hangi mümineye konuşmak düşer? Ahzab suresinin 36. ayetinden bunu görüyoruz. Ondan sonra büyük şirkte cehalet mazeret midir? Yani sadece oyun meselesi değil ki, sadece hakimiyet meselesi değil ki. Büyük şirkte cehalet olabilir mi, olamaz mı? Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam bu konu hakkında konuşmuşlardır. Kat'i deliller vardır. Burada zannî yakışmanın yapışmanın ne anlamı vardır? Allah'tan korkmak gerekir. Ondan sonra tağutun tekfiri bizim için zannî bir mesele değildir. Yani burada mesela Tarih Hoca'nın da bir tane kitabından bir tane sözünü okuyacağım. Tağutun tekfirinde şart koşmuyor. Yani bunu da tabi ilim altında yapıyorlar. فَمَا يَكْفُرْ بِالْطَاغُوتِ كَفَرَ ف۪يلِ be harfi ceri ile geldiğinde tekfir manasına gelir mi gelmez mi? Bunu yeri geldiğinde Allah'ın izniyle konuşacağız. وَلَوْكِ tekfir manasına gelmesin. Bugünkü tağutların hükmü kendi okuduğu icmayla sabit değil mi? Teşri yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. E peki buna vekalet hakkı veren adamın meselesi nasıl tafsilata gidecek? Vekaletle sabit Sübhanallah. Bize göre tağutun tekfiri zannî bir mesele değildir. Büyük şirkte cehaletin var olduğunu iddia etmek bize göre zannî bir mesele değildir. Okul meselesi haram bir mesele değildir. Okul meselesine haram diyor Sübhanallah. Sen Türkiye'de yaşamıyorsun bile. Türkiye'deki Müslümanların itikatlarıyla sen niye oynuyorsun? Sen Allah'tan korkmuyor musun? Haram demekle de Allah subhanahu ve teala bu konuda ve diğer yanlış olduğun konularda seni hidayet eylesin. Senin sözüne binaen bir adam kalkıp küfre girerse sen kıyamet gününde bunun hesabını nasıl vereceksin? Ondan sonra ya ah işte burada tafsilat vardır, burada ilim vardır. Senin kendisine tabi olduğunu iddia ettiğin Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küfür olmayan şeylere bile küfür demiştir insanları alıkoymak için. سِبَابُ fusuqun ve وَقِتَالُهُ Kufru olduğu gibi. Müslüman'a sövmek fısk, ona karşı savaşmak küfürdür. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam büyük küfür olmayan bir şeye küfür, büyük küfür muamelesi yapıyor insanları alıkoymak için. Sen bunu tam tersini yapıyorsun ve bunu ilim adı altında yapıyorsun. Sen hangi nebinin varisisin? Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra askerlik meselesi hakkında konuşuyor. Küfür diyor ama açıklamıyor. Yani tam olarak... Nasıl bir küfür? Ameli küfür mü? Değil mi? Bunu açıklamıyor. Bunu niye söylüyorum? Mesela Tarık Hoca'nın bir fetvasında Özgür Suriye ordusuyla beraber Müslümanlara karşı savaşanlara diyor ki ameli küfürdür. TC'nin askerleriyle yani. Özgür Suriye ordusu kimdir yani? Bunlarla beraber Müslümanlara karşı savaşan adamların hükmü soruluyor. Fırat Kalkanı operasyonunda. Diyor ki ameli küfürdür. Oraya da geleceğiz. Bununla alakalı özel bir ders yapacağım zaten Allah nasip ederse. Tamam? Ondan sonra cevlani meselesi, Hayet Tahriruş Şam meselesi, Taliban meselesi, bunların hepsi hakkında konuşmamız lazım. Yani öyle bir konuya gelmiş, yani öyle bir konuma gelmiş ki Musa Hoca Taliban'a söz söyletirmiyor. Bunlar bugün sizin tağut dediğiniz, baş tağut dediğiniz adamı İslam alimlerinden bir alim de diyor onların sözcüsü. Seçimleri de şimdi yendiğinde tebrik ediyor sizin Müslüman dediğiniz adamlar. Bunlar mı Müslüman? Konuşacağız Allah'ın izniyle. Ha şunu söyleyeyim en son olarak, sona gelelim Allah'ın izniyle. Bu sadece mukaddimedir. Meseleleri Allah'ın izniyle teker teker izah etmeye çalışacağım. Şimdi şuna şahit oldum. Musa Hoca, Aladdin Hocanın yani ses kaydına cevap verdiğinde usluğ hakkında konuşuyor. Yani usluğu ben çok güzel olmamış, usluğu ben çok iyi olmamış. Ben de şunu söyleyebilirim, ben de Musa Hocanın usluğunu beğenmedim. Allah'a sınırın böyle bir şeydir. Niye derseniz bakın et meselesiyle alakalı hocanın bir dersi var. Ben dedim ben onların derslerinden çok fazla nakil yapacağım. Ben sadece burada bir tanesini söyleyeyim. Et meselesinde ihtilafı izah ettiğinde Alaaddin hoca dill olarak getiriyor. Yani demek ki alim olarak itibar ediyor da dill olarak getiriyor. Şimdi sen kendisine alim gözüyle baktığın bir insanla alakalı böyle bir sözü nasıl sarf edersin? Ya işte istihbaratla şöyle yapmış da işte böyle yapmış da böyle yapmış da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize böyle mi öğretti? Hadi diyelim karşı taraf sana göre hata yaptı. Sen hataya karşı hatayla mı cevap veriyorsun? Şeriatta gereken bu mudur? Te'avenu alel birri ve teqva ve la te'avenu ismi vel udvan. Bunu mu gerektiriyor? Ha bir de şöyle ben şöyle de sorayım. Mücahit alimler şöyle işte mücahit alimlere söz söylemeyin diyen hoca. Şimdi mücahit alimler seninle alakalı özel bir meselesi olsa böyle bir şey yapsaydı aynı cevabı acaba onlara da verir miydi? Yani Allah'tan korkmak lazım. Eğer uslup deniliyorsa iki taraf da usluba iyi bir şekilde bakması lazım. İhtilaf adabını bozmaması lazım. Rabbim bu konuda da bizi hakka isabet ettirsin. Bizi razı olduğu Müslümanlardan eylesin. Eğer biz yanlışsak Rabbim bizi razı olduğu din üzere hidayet eylesin. Eğer hocalar, Musa hocalar ve etrafındakiler yanlışsa Rabbim onları razı olduğu din üzere hidayet eylesin. Konuşmamızda hakka isabet ettirsin nefsi araya karıştırmasın kötü nefsin emrettiklerinden bizi ve karşı tarafı muhafaza eylesin Allahu amin. ve Akhirdahvan ilhamdulillahi rabbi aileminin